Allahu Gafur rahim Cevdet Allahu Al-Azim, ve bılla ana Resuluhun Nabiül-Haşmiül-Karim. Ya İlah Al-Alemin, zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nuruyla münevveriyle, nefsin ve şeytanın şerinden tesvilatından latından İdlalatından bizleri mas'un ve mahfuz eyle. Kıyamete kadar bu milleti din mübini İslam'a kadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yab eyle. Amin. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz Müslümanlar.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 Rabbim omuz omuza, diz dize, göz göze ve gönül gönüle burada yaşasın. Bu orada da Hammadun olan bu ümmeti, Muhammed olan Peygamberlerinin sallallahu aleyhi ve sellem, hamd atlı sancağı altında böylece haş ve neşleylesin. Ben bütün liyakatsızlığıma rağmen, o andelibizihan. Fahr-ı Hazreti Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisini darmadağınık olan gönüllerimize derman olarak bugün huzurunuza getirmek istiyorum. Muhammed'i gönlün üç asırdan beri kanıyan yaramıza derman olacağı kanaatiyle, sizin çok sevdiğiniz ve dilbesti olduğunuz, ona gönül kaptırdığınız Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı huzurunuza getirmek istiyorum.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 Muhammediyiz, bütün cihan duysun ve inşallah bunun hakkını da vereceğiz. Bir Said üzerinde ittifak etmiş gönüller olarak, küçük bir yerde adeta belli bir noktada odaklaşmış, toplanmış gönüllerin heyecanı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanacağız. Aziz Müslüman, Geçmiş devirler dertlerine dermanı Hazreti Muhammed'de aradılar sallallâhu aleyhi ve sellem. Ve onda derdine derman arayan hiç haybete ve husrana uğramadı. O sultanın hazinelerine şeddi i rihal yapan karbanlar, kervanlar elleri boş dönmediler. Ellerindeki küçük kırbalar ve testilerle, onun kapısına böyle küçük hediyelerle giden kimseler,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 Onun hayal ve senin aile-i efradın arasında muttası dolaşıp duracak. Sofrada üç kişi aile efradı kaşık çalarken, dördüncü kaşık hayalinizde canlanacak, onu efendinizin alında görmeye çalışacaksınız. Odanın kapısı kapanırken, ailelerinize halvete girerken, odanın içinde bir ikinci, üçüncü şahsın,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 bahis mevzu edeceksiniz girecek, dilinizde bildiğin zeban edeceksiniz girecek, evde o kadar tekrar edecek, o kadar o i bağladan bahsedeceksiniz ki, eve sizin tazim edeceğiniz giren her şahısta, çocuklarınız Hazreti Muhammed'i görecekler. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi. Büyüklerin, büyüklüklerini ve celallerini halkın kalbine kabul ettiren büyük sahabi. Muhakkak ki Medine'nin sokaklarından dolaşırken halk onlara tazim ediyordu. Ebu Bekir geçerken toplanıyorlardı radıyallahu anh, Ömer geçerken toplanıyorlardı. Ama o toplanmanın yanı başında, evlerin cumbalarından veya pencerelerinden dışarıya bakan çocukların da,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 onlar için bugün bir şey deme niyetinde değilim. Ümmetimi isterim, ümmetimi isterim demek suretiyle. Seninle çok yakından alakadar olduğunu gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı alaka duyma mecburiyetindesin. Yerde Allah'ın halifesi, cennetin tebessüm eden çehresi, ağzından dökülen sözler cennet çevserlerinin şelalesi,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 Çünkü Müslüman değildi. İslam'a girmemişti. Hazret demiyordu. O sultanın inşan hakkında benim tazimkar ifadem. Onunla mücadele etmeyiniz, vazgeçiniz. Ben Kisran'ın sarayında bulundum. Sasani hükümdarlarının sarayında bulundum. Ben Hilaklıus'un sarayında bulundum. Roma imparatorlarının sarayında bulundum. İnanın hiçbir cemaatin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 56, 60 yaşında, 70 yaşında, dizde namazda otururken öyle bir perçemik akülü var ki yere değiyordu, kadın saçı gibi. Dediler ki, şu kakülünü biraz kessem, kısalsan olmaz mı? Aman ne diyorsunuz dedi? Vallahi o aküle Resulü Ekrem'in eli değmişti. Ben ona makas bir dokundururum diyordu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem temas eden eliyle dahi bu kadar, kendi cemaatinin kalbine girmişti. Büyük Halid Harp Meydanı'nda savaşırken, o yenilmeyen İslam'ın büyük kahramanı, 3000'le savaştığı zaman durum neyse, 300'le de savaştığı zaman, aynı civan mertliği, aynı yenilmezliği gösteren Seyyidina Halid ibn Velid, ashabıyla beraber çok çetin zatlara saldırıyor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 Gönüllerimize derinlemesine girmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bir neslin sinesinden söküp atma imkan var mıdır? Vosahabinin ihtişam bağlılığı içinde onun davasından onların dönmeleri düşünülebilir mi? Katil yenme katibeten. Onun onlarla ala kadar olduğu kadar onunla kâmeti bağlasına uygun ala kadar olduklarını görüyoruz ala kadar olduklarını görüyoruz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamla. Zeyd ibnü ve Yahub ibnü Radiyallahu anhuma. Resul-i Ekrem vesselam'ın mübarek ayağına bir dikenin batmasındansa bizler yüzlercemiz feda oluruz. Bu canımıza yedir derler. Bağlılığı konun sadık asabında nübüvvetine karşı ve şahsına karşı bu kadar derin, bu kadar doruktadır. Bu bir topluluk kendi içinde onun sevgisini mayalamanın neticesinde meydana gelen derin bir sevgidir, aşılmaz bir sevgidir, vazgeçilmez bir sevgidir. Aklıma hudur ettikçe arz ediyorum, Amrübni As aradan yıllar geçmişti, Resul ü Ekrem'i tanıdıktan sonra yıllar geçmişti, Afrika'da at oynatmıştı, Askeri iddehasıyla oradaki bütün küflü sindirmişti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 En ciddi imtihanı veriyorum, hayat perdesi kapanıyor, ahiret perdesi açılacak. Rabbimin huzuruna giderken onun sakalından koparılan bu mübarek tüylerin dilimin altında olmasını ardı ediyorum, onun için uğraşıyorum diyor. Rasyonel insan, aklı diyor Hz. Muhammed karşısında sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlılığını akıl döndürecek şekilde edave ifade ediyor.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 Resul ü Ekrem'e bir yer hazırlasın. Yirminci asırda yeniden bir diriliş var, yeniden bir varoluş var. O nurlu elleriyle ve yübünlü bir arı gibi bu peteği örüyor ve nesç ediyor. Bunu gelecek nesiller görecektir. Siz de yanınızda ve yönünüzde yer verin Resulullah'a. Muhaverelerinizde yer verin Resulullah'a.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 Ve o da orada seni tanıyacak, bu bir taarüftür, sen onu tanıyacaksın, o da seni tanıyacak. Bu sevgidir aziz Müslüman. Rabbim, ariz ve amikars etmedim, kırık kırpık bir iki misaliyle intikal ettirdim. Bu kadarcığıyla dahi Gönüllerimizde Hazreti Hz. Muhammed aşk ve şevkini tutuştursun, mürde gönüllerimizi bununla ihya etsin.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 Rabbimden niyaz ediyorum ki sizin gönüllerinizi onun aşkıyla, muhabbetiyle meşbu ve meşgul kılsın. Dirilişimizin şartı evveli olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı bize büyük kâmetine uygun tanımalı tunu bahşeylesin ve tanıttırsın. Ama aziz Müslüman o tanıma ve sevginin bir neticesi bir lazımı vardır. Kainatın fahrine inkıyat edeceksiniz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 Zira Kur'an diyor ki ennebiyyü bil bilmü'minîne min enfusihim ve ezvâduhum mehâtuhum. Nebi müminlere nefislerinden daha aziz, daha evladır. Onu canlarından daha artık tutarlar. Ve yine Kur'an-ı beyan diyor ki, annelerinizden, babalarınızdan, kardeşlerinizden, evlatlarınızdan, zevcelerinizden, aşiretlerinizden daha fazla sevmedikten sonra, başınıza gelecek bela ve musibetleri bekleyin diyor. Ve Kur'an-ı mucizün beyan yine diyor ki onu gerçek seven bir cemaatın ulvi mahyetlerini temsil sadedinde, tasvir sadedinde sen o cemaat içinde baba, anne, kardeş, aşiret dahi olsam Allah'a ve Resulullah'a karşı çıkan bir cemaatla münasebet içinde bulunan bir fert göremezsin. Allah ve Resulullah'la alakası olmayan kimselerle münasebet içinde bir fark göremezsin demek suretiyle onunla alaka ve münasebetin dinde çok mühim bir rükün olduğuna kemale hassasiyetle parmak basıyorum. Onu birinci kabul edeceksiniz. Ennebi yu'la bil mu'minina enfusihim. La yu'minu hatta akuna Sahih hadiste herhangi biriniz iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, aile, efradından, anne babasından, bütün insanlardan daha artık tutmadıktan sonra, bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın inşallah gelişsin, içimizde gelişmesi gerekli olan sevgi alaka ve temenna durma keyfiyetin, Arz ettiğim gibi,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 Hayata müptele olanlar biat etmez diye. Bir ok gibi yerinden fırlıyor ve Resul ü Ekrem'e biat ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Kendindeki o düşünce, o ruh, o anlayış. Evladına da sinmiş, Aile fertlerine de Aradan on üç, on dört, on beş yıl geçiyor. Mazi yasarları bize naklediyorlar. Saadethanesinde otururken bir gece,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 Ömer olur mu der. Birkaç dakika sonra doyince da o narin sesiyle, insanın içinde bam teline dokunuyor gibi inilti meydana getiren sesiyle, Ebu Mekir'in sesi kapının önünde duyulur. Ebel heysem, baba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsettiğin mağaradaki arkadaşım, hicretin meşakkatli yoldaki arkadaşı geldiğim, ''Yat evladım bu saatte ne arar Ebubekir burada?'' Bir, bir kere daha yatırır. Ve sonra Resulullah i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, beşer sesini duyduğu zaman dirilen Resulullah i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere daha kapımızın önünde sesini duyduğumuz zaman, dirileceğimiz Resulullah i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve baba uykunun mahmurluğu içindedir. Çocuk elektrik kendisine verilmiş gibi büyük bir heyecandır.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 kim bilir Koca Sultan ne kadar yükseliyordum kul oldum diyordum kul oldum diyordu adeta duyan duymayana duyursun kul oldum diyordum Ben bende veser uskanda şudam her bendeki azat şevat şad şevet men şahad mezanem ki tura bende şudem her köle kölelikten kurtulunca sevinir sürur erer ben saz imamı Resulullah'a kaptırdığım için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 Kuna atmak suretiyle O'na vasıl olacaksam, Allah'a kasem ediyorum, kürsüden inmeden atmaya hazır bulunuyorum. Allah Allah. Ve katiyen inanıyorum ki, Hazreti Muhammed'in şu gençler topluluğu cemaati, çok ileride, bizler gibi mücimlerin çok önünde, seve seve ruhlarını O'nun için feda etmeye hazır bulunuyorlar. Feda etmeye hazır bulunuyorlar. O da tebessümle bu manzarayı seyrediyor.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 Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem aldığı alaka tavsiyesiyle o bir gün "Lâ ente ahabbu ileyye min kulli şey'in illâ nefsi ellezî beyne canbeyy" Mahiyetim içinde olan nefsimin dışında her şeyden daha sevgilisin. Daha çalımlı ve daha çarpıcısın ya Allah der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Lâ yu'minu ahadukum hattâ ekune ahabba min nefsihim" Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni nefsinizden de artık tutmadıktan sonra iman etmiş olamazsınız. وَالَّذ۪ي أَنْزَلَكَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ لَاَنْتَى حَبْوِيْ لَيَّا مِنْ نَفْسِ أَلَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْ Seni ile inzal eden veya beyanını inzal eden Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu dakikadan itibaren nefsimden daha fazla sevimlisin sen bana ya Resulallah. El ana ya Ömer. İşte şimdi oldu ya Ömer buyurur. İşte şimdi oldu ya Ömer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dersi bu dalı alan Hazreti Ömer. Seyyidina Hazreti Ali'nin müşahedesiyle Hacerü'l Esad'ı öperken görüyoruz. O saadetli taşı halkın siyah taş manasına Hacerü'l Esved dedikleri. Saadetli taş Hacerü'l Esad'ı öperken şöyle diyor. Ya Hacer اِنِّي عَلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ la تَنْفَعُ ve la وَلَوْ لَا اَنِّي رَئِيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يُقَبِّلُكُ ma قَبَّلْتُكُ Ey taş biliyorum ki sen bir taşsın, ne faydan var ne de zararın var. Eğer şu gözcüklerimle Resul-i Ekrem'i öperken görmeseydim, vallahi seni öpmezdim ben, o öptüğü için öpüyorum.